Damlalar Bostan ve Gülistan adlı meşhur İslam klasiğinin sahibi Şeyh Sadi'nin Farsça olarak söylediği bir beyti İstanbul'un fethi esnasında Ayasofya'yı gördüğü zaman Sultan Fatih tekrar etmiştir tamamen Farsça tabi Türkçe hiçbir kelime yok içinde tabi Yine o da kendisi o bir bizatihi bir İslam klasiği olarak girmiştir. Anlaşılması elbette izaha muhtaç ama zikretmeden geçemediğim bir beyt. Bakın dünyanın kalbi dünyanın başşehri demek olan İstanbul'u fethettiği anda Sultan Fatih kendisi Murad etmiş olmamakla birlikte bir çağı kapatıp diğerini açmıştı. Batılı tarihçiler öyle tavsit ettiler. Dediler ki orta çağ o gün kapandı yeni çağ açıldı. Dediğimiz gibi Sultan Fatih'in böyle bir arzusu yoktu ama tesiri bu oldu. Ayasofya'yı gördüğü zaman oradaki bir zamanlar zulümle mülemma büyük medeniyetin yerinde yeller estiğini hatırlayıp Sadi, Sadi Şeyh Sadi'ye ait olan o beyti terennüm ediyor. Burada dikkat çekilmesi gereken belki bir şey daha var. 21-22 yaşlarındadır bu arada Sultan Fatih genel kültür zenginliğine de ayrıca dikkat etmekte fayda var 6 tane lisanı ana dili gibi bilirdi ve Rumlar diyorlar ki son bin yılda Rumcayı en iyi konuşan insan Sultan Fatih'tir İngiliz düşünür Arnold Tyneby bunu tasdik eder Rumlar dahil olmak üzere son bin yılda Rumcayı en iyi bilen Sultan Fatih'tir der her neyse sözü dağıtmayalım Beyit şudur Nevbet mizanet veremi afras ya perde Darı mikünetler kasrı Kaysar ankebut sevgili Necliler tane tane açıklanmaya ihtiyaç var bum baykuş demektir bu nevbet mizanet ver Teemi afras yaağıp afras yabın kulesinde görüyor musunuz baykuş nevbet vuruyor nevbet vurmak tabirini belki hatırlayacaksınız Sultan'ın da bulunduğu yerleşim Mekanında, sarayda, kalelerde, belli saatlerde mehterandan bir bir mehter unsuru belki. Boruyla nevbet vuruyor. Belli vakitleri ihtar ediyor. İşte yat olur, kalk olur, sefer hazırlığı olur, talim olur bilemiyorum. Nevbet vurmak, boruyla padişahın emrini tebliğ etmek gibi bir şey ve çok önemli yeri var. Tüyler diken diken oluyor nevbet vurulduğu zaman. Gelin görün ki diyor Sultan Fatih. Burada nevbet vurmak artık baykuşlara kalmış. Bum nevbet mi, zanet berter mi Afresya? Afresyanın kulesinde bugün baykuş nevbet vuruyor. Afresya kimdir denilirse Efresya da denilir. Kısaca Afresya diyoruz edebiyatımızda. Metehan'dır Türklerin büyüğü, büyük Türk Metehan'dır. Fakat acemler birçok konuda olduğu gibi burada da. Yok canım o bizim Cem Sultan'dır. Cem daha doğrusu. Cem Sultan deyince Osmanlı tarihindeki Cem Sultan'la karıştırmayalım. Cem ta kendisidir demekten geri durmazlar. Hiç de doğru değildir. Çünkü Metehan'dır Eski kayıtlara göre Metehan'dan bahsettiğine dair birçok delilde bulunmak mümkün. Fakat ilmi bir program yapıyor değiliz. Burada sözü dağıtmayalım. İkinci Mısra'da ise denilen şu. Perdedar mikünettir kasrı kayser ankebut. Perdedar. İki anlama gelir. Birincisi perdeyi tutup çeken adama perdedar denir. Gayet basit. Evimizde bile bazen kendimiz perdedarızdır fakat sarayda padişahın odasında has odada perdedar olmak çok manidardır, çok anlamlıdır. Ancak perdedar aynı zamanda protokol müdürü demektir. Yani saray protokolünü sevk ve idare eden kişinin çok özen, önemli bir e, makam olan e, kişinin adı perdedardır. İşte burada ankabut Arapçadan alınmış Farsça şehirde Arapçadan girmiş bir kelime. Örümcek, perde darlık yapmak da örümceğe kalmış diyor. Hani örümceğin ağları da perde gibi örer ya, bir deliği kapatır ya. beytin tamamını tekrar bu bilgiler ışığında okuyalım. Heybeti hatırlamaya çalışalım. 1453'ten. Bu nevbet mi zenet bertaremi afras ya mi künetler kasrı kayser ankabut. İşte bu. İslam tarihinde, İslam klasikleri içinde dünyanın geçiciliğini, fani olduğunu, aldanılmaması gerektiğini, aynada bir görüntüden ibaret olduğunu, onun makamıyla, mevkiiyle, inmesiyle, çıkmasıyla hiç de kalbi meşgul etmemek gerektiğini çok güzel ihtar eden muhteşem iki Mısra.